Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif Lam Mim Elif Lam Mim Allahu Allah, o ilahtır ki, kendinden başka tanrı yoktur. Hay, odur. Kayyum, odur. Sana kitabı, gerçeğin ta kendisi ve daha önce indirilen kitapları tasdik edici olarak indiren,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 Gerek yerde, gerek, gerek gökte, göklere, hiçbir şey Allah'a Allah Allah gizli kalmaz. <gülüyor> Odur ki, annelerinizin rahimlerinde size dilediği şekli verir. Ondan başka tanrı yoktur. Azizdir, Hakimdir, Mutlak Galip, Tam Hüküm ve Hikmet Sahibidir. O Aladdin, aleykel kitâbe Alzal, âyâtun muhkemât. Âyâtun muhkemâtun Alzal, Alzal, kitâbi ve Alzal, Alzal, فأما الذين في قلوبهم زيغٌ فيتبعون ما تشابه منه فيتبعون مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بتيّع الفتن وبتيّع تأويله وما يعلم تأويله إلا الله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 Hepsi de Rabbimizin katından gelmiştir derler. Bunlara ancak tam akıl sahipleri düşünüp anlar ve şöyle yalvarırlar. Ey bizim Kerim Rabbimiz!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 Sen, geleceğinde hiç şüphe olmayan bir günde bütün insanları bir araya toplayacaksın. Allah sözünden asla dönmez. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا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 قُلْ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَتُغْنَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلٰى جَهَنَّمُ İnkar edenlere de ki, siz mağlub olacak, haşredilip toplanacak ve cehenneme sürüleceksiniz. Orası ne fena bir yataktır. قَدْ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 Biz iman ettik. Günahlarımızı bağışlar ve bizi cehennem azabından koru diye yalvarırlar. Onlar sabırlı, imanlarında sadık ve samimi, Allah'ın huzurunda itaatla divan duran,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 وَمَخْتَلَفَ الَّذ۪ينَ الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ بِآيَاتِ Allah katında hak din, İslam'dır. O ehli kitabın ihtilafları,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 Allah'ın ayetlerini inkar edenleri, haksız yere peygamberleri öldürenleri, adaleti isteyip yaymak isteyenlerin canlarına kıyanları, can yakıcı bir ceza ile müjdele.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 Dilediğinden onu çeker alırsın. Dilediğini aziz, dilediğini zelil kılarsın. Her türlü hayır yalnız senin elindedir. Sen elbette her şeye kadirsin. Tü'l-i cü'l-leyle fîn ve tü'l-i cü'l-nehâra leyl ve tukhricul hayye minel meyyit ve tukhricul meyyite minel hayyit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 لا يتخد المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وَمَن يَفْعَلْ بَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاهُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَذْرَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ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 Allah her şeye kadirdir. Yüma tejid kullunun, ne amel etmiş iyirim muhḍarat, ve ne amel etmiş suil, tevdı lou an, bıneha ve binehu amadam baidat. Ve yuhzdir <gülüyor> kum Allah nefsuhu, bil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 Gafurdur, Rahim'dir. Çok affedicidir. Engin merhamet ve ihsan sahibidir. De ki, Allah'a ve Resulullah'a itaat ediniz. Şayet yüz çevirirlerse, Bilsinler ki Allah kafirleri sevmez. Allah <gülüyor> Gerçek şu ki Allah Adem'i, Nuh'u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 قال O, Ya Rabbi, bana oğlum olacağına dair bir alamet bildirir misin? Diyince, Allah, senin işaretin şudur.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 ve rükû edenlerle beraber rükû et. Zâlik min enbâ'il gaybi nuhîhi ileyke ve mâ kunt ledeyhim iz yulqûne aqlâmhum eyyuhum yakhulu Meryem ve mâ kunt ledeyhim iz yahtasımûn. İşte bunlar gayb kabilinden haberler olup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 İşte doğru yol budur. Ne zaman ki İsa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 o zaman Allah, şöyle buyurmuştur. İsa, seni öldürecek olan, onlar değil, benim. Seni kendi nezlime yükseltecek, seni inkarcıların içinden kurtarıp, temize çıkaracak ve sana tabi olanları, ta kıyamete kadar, kâfirlere üstün kılacak olan da benim. Sonra hepinizin dönüşü bana olacak.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 ذَلِكَ <gülüyor> نَتْلُوهُ Ey Resulüm! İşte bunlar, bu vakalar, sana bildirdiğimiz ayetlerden ve hikmet dolu Kur'an'dandır. اِنَّ <gülüyor> مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ Allah yanında İsa'nın durumu, aynen Adem'in durumu gibidir. Allah, Adem'i topraktan yaratıp, ol dedi. O da derhal olu verdi. مِنْ Hakikat Rabbinin tarafından gelir. Bunda hiçbir tereddüdün olmasın. Fe men hajjaka min ba'di ma ca'aka min el-ilm fekul. Fekul ta'alū nad'u ibnana ana wa ibna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa nisa'ana wa nisa'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 o fesatçıları hakkıyla bilir. Qul ya ehlal kitab te'alau ila kelimetin sevain beynena ve beynakum. Kelimetin sevain beynena ve beynakum. En la na'bude illa şey'an.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 Limetel bisunel hakka bil batil ve tektumunel Ey ehli kitap niçin bile bile hakkı batıl ile karıştırıyor niçin bile bile hakikati gizliyorsunuz Ve kâlet taifetun min ehnil kitâbi âmenû 111. على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون 112. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أي يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو عند ربكم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 Nübüvvetini dilediği kuluna haskılar. Allah büyük lütuf ve inayet sahibidir. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ لَّن يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا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 بَلَا مَنْ اَوْفَا بِعَهْدِهِ وَاتَّقَٓا فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ Hakikat öyle değil. Kim ahdini yerine getirir ve haramlardan sakınırsa, bilsin ki Allah da o sakınanları sever.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 ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمن النبي ولا تنصرنه قال أقرتم على قالوا قال تشهدوا وأنا معكم من الشهدين هم Allah vaktiyle peygamberlerden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 Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Qul aaman bil Allahi ve ma unzil ve ma ala Ibrahim ve Ismail ve ma ala Ibrahim ve Ismail ve Isaac ve ve De ki Biz Allah'a İman ettik Bize indirilen vahye İbrahim'e İsmail'e, İshâq'a Yakub'a ve torunlarına indirilen keza Musa'ya, İsa'ya, hasılı bütün peygamberlere, Rableri tarafından verilen vahiylere de iman ettik. <gülüyor>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 daha da ileri gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmez. İşte asıl sapıklar bunlardır. İnnellezînekferû vemâtû vehum kuffârun felen yuqbal min ehadin minül ard. Felen yuqbal min ehuhum minül ard dehaban velov fftadâ bih.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 ve kendilerini bundan kurtaracak olan da yoktur. Bismillahirrahmanirrahim. Lentenalü bil rahatta tunfiku mimma tuhibun وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ بِهِ Sevdiğiniz mallarınızdan Allah yolunda harcamadıkça fazilet mertebesine ulaşamazsınız. Bununla beraber her ne infak ederseniz Allah mutlaka onu bilir. كل الطعام كان حلال لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة.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 Tevrat'ı getirip okuyun. Sen an iftira Artık kim bundan sonra Allah adına yalan söylerse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. KUL SADAK ALLAH FETTEBIĞU MİLLETE İBRAHİME HANİFEN VE MÂ KÂNE SEN SADAK ALLAH ALLAH SÖZÜNÜN DOĞRUSUNU söyledi DE HAYDI bakalım Allah'ı bir tanıyarak İBRAHİM'İN DİHNE UYUN Pek iyi bilirsiniz ki O asla müşriklerden olmamıştır. İbadet yeri olarak yeryüzünde yapılan ilk bina Mekke'deki Kabe olup pek feizlidir. İnsanlar için hidayet rehberidir. فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَٰهِيمٌ وَمَنْ دَخَ لَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجْجُ الْبَيْتِ مَنْ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَلِيٌّ Orada apaçık alametler ve deliller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 O bütün alemlerden müstağnidir. Kul kitab De ki ey ehli kitap niçin Allah'ın ayetlerini inkâr ediyorsunuz? Halbuki Allah yaptığınız her şeyi görmektedir. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ siz gerçeği görüp bildiğiniz halde, niçin Allah'ın yolunu eğri göstermeye geltenerek iman edenleri Allah yolundan men ediyorsunuz? Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ya eyyühellezîne âmenû in tuti'û farîqan minel lezîne útul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 ta ki doğru yola eresiniz. Ve sizden bir ümmet ki, iyiliğe davet eder, iyiliğe davet eder ve maruf emreder ve münkerden nehyeder. Ey müminler! İçinizden hayra çağıran, iyiliği yayıp kötülükleri önleyen bir topluluk bulunsun. İşte selamet ve felahı bulanlar bunlar olacaklardır. Kendilerine kesin delillerin gelmesinden sonra, bölünüp, İhtilafa düşenler gibi olmayın. Onlar için büyük bir azap vardır. Gün gelecek, bir takım yüzler ağaracak,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 Yüzü ak olanlar ise Allah'ın rahmetindedirler. Hem de orada ebedi kalacaklardır. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir ki, Hakkı gerçekleştirmen için biz onları sana okuyoruz. Çünkü şu kesindir ki, Allah insanlara zulmetmek istemez. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Ve bütün işler sonunda O'na raci olur. Bütün işleri O hükme bağlar. قلتم خير أمّة أخرجت للناس سأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خير لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون أي أمّة محمد سِز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 لَنْ يَضُرُّوكُمْ Onlar size hiçbir zarar veremezler. Olsa olsa incitirler. Sizinle savaşacak olurlarsa, arkalarını dönüp kaçarlar. Kendilerine yardım eden de bulunmaz. ضربت عليهم مذلة أينما توقفوا إلا بحبل من الله إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله.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 يَتْلُونَ Ehli kitabın hepsi bir değildir. Onların içinde öyle dosdoğru bir cemaat vardır ki, gece saatlerinde Allah'ın ayetlerini okuyarak secdelere kapanırlar. Yümen ona Allah ve Yümdün Alahe ve Yümdün Alahe ve ve Yümdün Alahe ve ve Yümdün Alahe ve ve Yümdün Alahe ve ve ve ve Kötülükleri önler ve hayırlı işlere yarışırcasına koşarlar. İşte onlar, salihlerdendirler. Yaptıkları hayır ve iyiliklerden, mükafatsız kalan, bir tek iyilik bile bulunmayacaktır Allah günahlardan korunan takva ehlini pek iyi bilir ve ve ashabun Kafir olanların ne malları, ne de evlatları, kendilerini Allah'ın cezasından asla kurtaramaz. Onlar cehennemlik olup, orada ebediyen kalacaklardır. مثل <gülüyor> ما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 لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم edenler, siz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 Ayetlerimizi size iyice açıkladık. Eğer akıllarınızı kullanırsanız onlardan yararlanırsınız. He entum ulai tuhibunhum ve la yuhibunukum ve tu'minun bil kitabi kullih ve iza laqukum kâlu âmenâ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 وَاِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَاِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ شَيْئًا بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ Size bir ferahlığın, bir nimetin ulaşması onları üzer. Bir fenalığın gelmesine ise adeta bayılırlar.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 FETAKULLAHALANNEKUNTESHKURUN Gerçekten sizler birkaç bir çareyken Bedir'de Allah size yardım etmişti. O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ki şükretmiş olasınız. اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ آلَافٍ آلَافٍ الْمَلَائِكَةِ O vakit sen müminlere Rabbinizin indirdiği üç bin melekle size imdat göndermesi yetmez mi? diyordun.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 İster onlara tövbe nasip edip bağışlar, ister nefislerine zulmettikleri için onları cezalandırır. وَلِلَّهِ مَا Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. O dilediğini affeder, dilediğini cezalandırır. Allah gafurdur, rahimdir. Çok affedicidir, merhamet, merhamet ve ihsanı boldur. Ya eyyühellezîne âmenû, lâ teakulûr ribâ, abdââfem mudâ'afah, ve attakullâhe leallekum tuflihû. Ey iman edenler! Kat kat faiz yemeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki felah bulasınız. وَاتَّقُنَّ Hem kafirler için hazırlanmış bulunan o ateşten korunun. وَاَطِيعُ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Allah'a ve Rasûlü'ne itaat edin ki, merhamete nail olasınız. <Sessizlik> Rabbiniz tarafından mağfirete, genişliği göklerle yer kadar olan ve müttakiler için hazırlanmış olan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 bile bile işledikleri günahlarda ısrar etmez o günahları sürdürmezler ulâika cinsâuhum magfiratun mir rabbihim ve cennetu ve cennetun tecrî min tahtihal enhâru hâlidîn ve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 Haramlardan korunacak müttakiler için, bir hidayet ve öğüttür. Sakın yılmayın, üzüntüye kapılmayın. Eğer iman ediyorsanız, mutlaka üstün gelirsiniz. 111. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام لداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِر۪ينَ اَمْ حَسِبْتُمْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ جَاهَدُوا وَيَعْلَمَ Şayet siz yara aldıysanız karşınızdaki düşman topluluğu da benzeri bir yara aldı. İşte biz, Allah'ın gerçek mü'minleri ortaya çıkarması, sizden şehitler edinmesi, mü'minleri tertemiz yapıp, kâfirleri imha etmesi için, zafer günlerini insanlar arasında nöbetleşe döndürür dururuz. Allah, zalimleri sevmez. Allah, sizin içinizden cihad edenlerle sabır gösterenleri ortaya çıkarmadan, Kolayca cennete girivereceğinizi mi zannettiniz? Siz ölümle yüz yüze gelmeden önce şehid olmayı temenni etmiştiniz. İşte şimdi onu ayan beyan gördünüz. وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَفْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ عَلَى عَقِبَيْهِ يَضُرَّ شَيْئًا الشَّاكِرِينَ Muhammed sadece Resul'dür, Elçidir.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 وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ إِلَّا بِإِذْنِ كِتَابًا ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا الشَّاكِرِينَ Allah izin vermedikçe hiçbir kişi ölemez. Bu, belli bir vakte bağlanmış,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 Ey iman edenler, şayet siz kafirlere itaat ederseniz, onlar sizi dininizden döndürürler. Siz de ziyana uğrayanlardan olursunuz. Bilillahu mevlankum Bilakis sizin mevlanız Allah'tır ve o yardım edenlerin en hayırlısıdır. Sen ulqi fi kulubillezine keferu rru'be bima eshruku billahi ma lam yunzil bihi sultana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 ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإبنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومن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 119 قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك 110 يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم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 çok affedici ve müsamahalıdır Ya eyhellezine amenu la tekunu kellezine keferu ve kalu liihvanihim ve kalu liihvanihim iza darabu fil ardi au kanu gazzal kanu indena ma matu,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 Bir kere de azmettin mi, yalnız Allah'a tevekkül et. Allah, muhakkak ki kendisine dayanıp güvenenleri sever. اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ يَخْدُلْكُمْ فَمَنْ دَلَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْ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 insanların yaptığı her şeyi görür. Laqad manna Allahu alel mu'minina izde'a min min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 İki ordunun karşılaştığı gün başınıza gelen musibet Allah'ın izniyle olmuştur. Bu da onun müminleri ayırt etmesi, münafıklık yapanları da meydana çıkarması içindi. O münafıklara gelin Allah yolunda savaşın veya hiç olmazsa düşmanınızın size ve ailelerinize saldırmasını önleyin denildiğinde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 onlar o münafıklardır ki, kendileri savaşa çıkmayıp, evde oturmaları yetmiyor gibi, bir de kalkıp, bilgiçlik taslayarak, savaşta şehid olan arkadaşları hakkında, sözümüze kulak verselerdi, böyle öldürülmezlerdi, derler. De ki, eğer, iddianızda tutarlıyseniz, haydi elinizden geliyorsa, kendinizi ölümün elinden kurtarın bakalım. Allah yolunda öldürülenleri, sakın ölü zannetme. Bilakis onlar hayatta olup, Rablerinin katında yaşarlar, rızıklanırlar. Ferihine bima min ve min alla alayhim Allah'ın lütfundan ihsan ettiği nimetlere kavuşmaktan dolayı sevinç içindedirler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 ve Allah'ın müminlere olan mükafatını zayi etmeyeceği müjdesiyle de sevinirler. <gülüyor> Hele o yara aldıktan sonra Allah'ın ve Rasulünün çağrısına uyup gönül verenlere. Hele onlar gibi İhsan ve takva sahiplerine Pek büyük mükafatlar vardır Onlar öyle kimselerdir ki Halk kendilerine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 İmana bedel, inkârı tercih edenler, Allah'ın dinine hiçbir zarar veremezler ve onlar için gayet acı bir azap vardır. وَلَا يَحْسَبَنَّ كَفَرُوا لَهُمْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوا وَلَهُمْ عَذَابٌ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 وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ ولكن الله يَجْتَبِي من رسله من يَشَاءُ فَآمِنُوا بالله وَرُسُلِهِ وإن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ Allah, mü'minleri içinde bulunduğunuz şu halde bırakacak değildir.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 وَلَا يَحْزَبَنَّ الَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ <gülüyor> هُوَ Allah'ın kendilerine lütfu ile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 sizin ellerinizle işlediğiniz günahların karşılığıdır. Çünkü Allah kullarına haksızlık edecek değildir. Alleyne qalu, inna Allaha ahed elena, alla nu'min lrasulin, hatta yetti na b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 وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَقُوا اَذًا Şu muhakkak ki gerek mallarınızda, gerek canlarınızda imtihana tabi tutulacaksınız.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 وَإِذْ اللّٰهُ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمَلًا فَبِئْسَ مَا Vaktiyle Allah ehli kitaptan kitabı mutlaka insanlara açıklayıp anlatacaksınız. Onu asla gizlemeyeceksiniz, diye teminat almıştı. Fakat onlar, bu ahdi önemsemeyerek kulak ardı ettiler. Onu az bir bahaya sattılar. Bakın ne kötü bir alışveriş! <gülüyor> فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ Yaptıklarından ötürü sevinen, öbür taraftan yapmadıkları işlerden dolayı övülmek isteyen kimselerin sakın azaptan yakayı kurtaracaklarını sanma. Çünkü onlara o cam yakıcı azap vardır. وَلِلّٰهِ مُلْكُ وَالْأَرْضِ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. Ve Allah her şeye kadirdir. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِعُلِ الْأَلْبَابِ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 ve derler ki ey yüce Rabbimiz sen bunları gâhisiz boşuna yaratmadın seni bu gibi noksanlardan tenzih ederiz sen bizi o ateş azabından koru min <gülüyor> Ey yüce Rabbimiz, sen kime ateşe koyarsan, muhakkak onu rezil edersin. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. Rabbana inna semihna munadiyen yunadiyin. Semihna munadiyen yunadiyin. Bilimali en aminu birabbikum fe amennâ.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 ve iyilerle birlikte bizim canımızı al. Rabbena ala ve la Rabbena resullerin va'dasıyla bize vaat ettiğin mükafatları bize lütfet. Bizi kıyamet günü rezil ve perişan eyleme. Sen asla sözünden dönmezsin. fas ta jab lah mu rab hum ani lah ud i yu ğa ma l ı ı mil kum mi n za kı rı وأذو في سبيلي وقاتلو وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله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 Sonra varacakları yer ise cehennem orası ne fena bir yataktır lakin ellezine ettakav rabbihim lehum cennetun tecri min tahtiha el enhar tecri min tahtiha el enhar fiha nuzulum min indillah ve ma indallah hayrun lil abrar